İnsanın Hırsı Allah onu insanı imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der. El-Fecr 16 Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal ayırmaksızın mirası hırs da yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. El-Fecr 17-20 Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Elme mearic 19. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Elme mearic 20. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Elme mearic 21. O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine apaçık bir hasım olu vermiştir. en 4. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. En-Nisa 28 Burada bahsedilen yük, insanı dünya ve ahirette zor durumda bırakacak olan iş ve davranışlardır, günahlardır. Yoksa dini teklifler ve vazifeler değildir. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. El-İsra 37 İnsanda kul olma özelliği vardır. Ya nefsani temayüllerine yani eşyaya ve menfaatlerine ya da Rabbine kul olacaktır. Rabbine layıkıyla kul olabilmesi için de nefs engelini aşması lazımdır. Bunun için bezme ezeldeki bela, Evet sen bizim Rabbimizsin ahdine sadık kalmış olması icab eder. Ruh bu ahdi yaparken her şey ayandı. Melekleri görüyor, azameti ilahiyi rahatlıkla seyrediyordu. Lakin ant veren bu ruh, hadisi şerif mucibince ana karnındaki Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 120. günde üfürülünce, beş duyunun esaretine girdi. Nefsi engeli ile karşılaştı. Letafetten kesafete büründü. Perdelendi. İnsan Allah'ın ihsan ettiği manevi istidatlarla bu beş duyuyu Rabbin arzu ettiği istikamette teskiye etmesiyle nefs engelini aşmış olur. Beş duyunun da istikamete girmesi kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesiyle mümkündür. Bunun sonunda kesafet azalır, letafet artar. Kalp hakikatleri alıcı hale gelir. Ona şekil verdiğim ve Adem'e kendi ruhumdan üflediğim zaman El-Hicr 29 diye beyan edilen ruh, emir aleminden gelen ruh-u sultanidir. Fani olan cesedin içine girmiştir. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, bu ruh-u sultaninin cesedin içinde kaybolmaması ve cesede hakim olması için şu misali verir. Ayran içinde yağ nasıl gizli ve görünmez bir halde ise, cesetteki ruh da öyledir. Yağın meydana gelmesi için ayranın dövülmesi lazımdır. Aynı bunun gibi, sultani ruhun da bedeni, yani cesedi kontrol altına alması için, mücahede, riyazat ve bir takım mahrumiyetlere sabır şarttır. Kalbin kesafetten, kesafetten, yani süfli dünya lezzetlerinden kurtulup letafete kavuşması, ilahi duygularla dolu olması zarurettir. Aksi ade marifetullah mümkün değildir. Necip Fazıl Merhum, bu kalbi hakikati bir yakarış halinde ne güzel ifade eder. Bende sıklet, sende letafet. Allah'ım affet. Latiften af bekler kesafet. Allah'ım affet. Etten ve kemikten kıyafet, Allah'ım affet. Allah Teala buyurur, nefsinin kötülüklerinden temizlenen, Rabbinin adını zikredip ona kulluk eden kimse, kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. El-Ala 14-15 Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğimde aya,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 10. Dinin gayesi güzel, zarif, hassas ve derin insan yetiştirmektir. Bu da Hakk'a layıkıyla kulluk sayesinde elde edilebilir. Bu olgunlaşma ancak tefekkür ve tehasüs itibariyle ulvi mertebelere ulaşabilenlerde gerçekleşir. Nitekim Cenab-ı Hak kamil iman sahiplerini şöylece tasvir etmektedir. Gerçek müminler ancak Allah zikredildiği zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. El-Enfal 2 Onlar öyle kimseler ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar, ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için infak ederler. El-Hac 35 Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. El-Araf 205 Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla yalnız O'na yönel. El-Müzzemmil 8 Dikkat edin, uyanık olun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Er-Ra'd 28 Kalp muhabbetullahla dolarsa, her amelin umumi ve nihai hedefi rıza ilahiye olur. İnsan kendisinin yaratılış hikmetine, kainatın ve Kur'an'ın hakikatine doğru yol almaya başlar. Bu derinlik ve inceliği kazanamayan gafil ve hasta kalpli kulları ise Allah Celle Celaluhu sevmez. Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ez-Zümer 22 Ayette zikirden uzaklaşan bir insanın insanlık haysiyetine, yani ahsen-i takvim olma hususiyetine ulaşamadığı bildirilmektedir. Heva ve hevesini, nefsini ve onun kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ey Resulüm, sen ona koruyucu olabilir misin? El-Fürkan 43 Nefs, bütün dünya lezzetlerini kendinde toplamaya çalışır. Ancak nefs tezkiyesi, yani temizlenme neticesinde ise, bunları kalpten dışarı atmak mümkündür. Bunun için de zikir, sohbet ve riyazat mecburiyeti vardır. İman cevherinin merkezi kalp olduğu gibi, zikir cevherinin merkezi de yine kalptir. Zikir dilden kalbe indiği zaman, hakiki kulluk başlar. Nefs engelini aşma yoluna girilmiş olur. Zikre devam neticesinde, Zikrin hakikati zâkirin bütün ahvaline hakim olur. Kalpte Cenab-ı Hak'tan başka her şey silinir. Kul Rabbi ile beraber olur. İhsan duygusuna kavuşur. Kulluk ve ibadete Rabbini görür gibi devam eder.